Evet arkadaşlar, şimdi e, ses ve görüntü geldi mi? Evet, şimdi e, dolayısıyla bu yöneticilerin te, tavırları burada etkili oluyor. Bu halin e, yöneticiler tarafından bu durumun nasıl takip edildiğini gösteren enteresan bir e, örnek var önümüzde. E, Fatih Sultan Mehmet'in tavrı. Şimdi Fatih Sultan Mehmet e, bir gün Kazasker'e yani kazaskerlik Osmanlı'da arkadaşlar, Şehir İslam'lık e, en üst ilmiye rütbesi Şehir Onun bir alt mertebesi Kazasker'liktir. Yani ilmiye sınıfının temsil ettiği bir makamdır. Kazasker'e diyor ki bu hakikati arayan e, İslam tarihi içerisinde üç grup var. Bunlar biri felsefeciler, işte Farabi abi gibi, i̇bn Sina gibi, i̇bn Rüşd gibi büyük felsefeciler getirmiş ve bunlar bir takım usullerle hakikate ulaşmaya çalışmışlar. Diğeri kelamcılar. Yani akaidle meşhur olan efendim e, İmam Maturidi gibi Ebul Hasan Eşari gibi diğer e, başka birçok büyük kelamcılar e, İmam Gazali gibi e, kelamcılar yetişmiş ve bunlar e, kendi kelam metotlarıyla bir takım hakikate ulaşmaya çalışmışlar. Üçüncüsü de tasavvuf ehli diyor. Sufiler Bunların da yine hakikate ulaşmak için kendilerine has usulleri var. Şimdi tabi felsefecilerin usulü arkadaşlar akıl artı nas şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani aklı merkeze alıyorlar. Nas'ı da yani kitap ve sünnet bilgilerini de aklın bir konuyu anlayabilmesi için yardımcı unsur olarak kabul ediyorlar. Böyle buradan bir sonuca ulaşmaya çalışıyorlar. Kelamcılar ise nasıl artı akıl yani kitap ve sünnet bilgisini merkeze alıp aklın ona yardımcı olduğunu söyleyerek bunu böyle değerlendirerek bir sonucu varmaya çalışıyorlar. Sufiler ise bunları kabul etmekle birlikte esas gayb alemiyle alakalı bir takım, bir takım hususlarda ilmiyle dün ile işin yani keşif bilgisiyle işin e, hakikatine varmaya çalışıyorlar. Yani bu hususta kalbe gelen bilgi e, olmalı ki o bilgiyle hakikat bilgisine erişilmiş olsun diyorlar. Dolayısıyla dikkat ederseniz farklı usuller var. Şimdi e, Fatih Sultan Mehmet diyor ki bir risale bir alime bir sipariş versek bir risale yazsam ve bize bu üç grubun e, usullerini, metotlarını ve bu metotlar oluştukları temel konularda, meselelerde sonuçları mukayeseli bir şekilde değerlendirirsem de bir görsek bunlar hangi usta ne diyor diye bir talepte bulunuyor bunun üzerine Molla Abdurrahman camiiye Molla cami diye meşhur olan önemli Efendim alime ki bu aynı zamanda Akşiben diye meşhurdur bir sipariş veriliyor ve o bu üç disiplini arkadaşlar e, usulleri çerçevesinde vardıkları sonuçları temel meselelerdir. Varlık konusunda, işte tevhid konusunda ahiret anlayışı, ahirette yaratılma, e, Allah'ın yaratması, insan, alem Allah ilişkisi ve benzeri konularda bu görüşleri ortaya koyan bir kitap hazırlıyor. İşte yan tarafta adını gördüğünüz e, kapağını gördüğünüz eser Eddüretül Fahira isimli eser bu. Üç incileri diyebileceğimiz bir kitap hazırlanıyor. Şimdi burada esas dikkat çekmek istediğim şey şudur. Ee, Osmanlı'da çok üst düzey yani zirve e, seviyede bu işler takip ediliyor. E, bu ne demek? Bu işte böyle takip edilince onlar bunun topluma yansıması, alt tabakalarda da bunun bu şekilde anlaşılması ve devam ettirilmesi noktasında esasen imkanlar da hazırlamış oluyorlar. E, i̇şte bu yüzden bu gruplar arasında arkadaşlar çatışma yerine, karşılıklı e, anlayış ve birbirini tamamlama, birbirinin eksiğini giderme, e, birbirine destek olma şeklinde tecellisi oluyor. E, tarikat şeyhleri bu dönemde tek yelerdeki şeylere baktığımızda, bunların biyografilerini incelediğimizde arkadaşlar, aynı zamanda medresede verilen eğitim, ilimi de tahsil ettiklerini görüyoruz ve sürekli. E, tarikatın mutlaka şeriatla birlikte olması gerektiğini, şeriatın ihmal edildiği tarikatın e, hakiki bir tarikat olamayacağı, tasavvuf olamayacağı noktasındaki vurgulara dikkatimizi çekiyor. Bu da, e, onların bu tavrı da medrese çevrelerinin onlara karşı ayrı bir e, itimadı, e, güveni e, pekiştiren hususlar oluyor. Evet. Dolayısıyla alimler tekkelere gitmeye başlıyorlar ve tekkelerde medrese eğitimi gördükten sonra tekkelerde de tasavvuf eğitimi alarak e, tasavvuftan da icaz alıyorlar. Bir müddet sonra bir de bakıyoruz ki e, tekkelerde şeyhlik yapan kişiler alimlerden, medrese eğitimlerden alimlerden e, oluyor. Bu da tabii onların hem zahir hem de batın bilgisine sahip olmaları sebebiyle tasavvufi hayatın istikamet üzere, şeriat, ehl sünnet üzere devamını sağlıyor. Bunlar e, bu şeyhler, alim oldukları için tefsir, hadis, fıkıh, akalit gibi dallarda eserler meydana geliyorlar, getiriyorlar tasavvufla ilgili eserler yazdıkları gibi. Ayrıca arkadaşlar bu Osmanlılar döneminde bu şeyhlerin kendilerini tıp, astronomi, musiki, bestekarlık, e, hattatlık, nakkaşlık, divitçilik, çiçekçilik gibi bir kısım bilgi, sanat ve meslek dallarında geliştirdiklerini görüyoruz. Bu unsurlarla yazıları eserler var, uygulamalar var, e, yaşanan olaylar var. Yani e, hiç kimsenin iyi edemediği, e, şifa bulamadıkları hastalıklar mesela tedavi et isim isim hangi şansı nasıl tedavi ettiğini gösteren kayıtlar var. Bunlar çok üst düzeyde padişah çocukları, ya da Sadrazam ya da Paşah kendisi olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bunlar demek ki bu bilgilere de vakıflar. Musiki den kasıt nedir diye sorulmuş. ile kast ettin arkadaşlar. Şimdi bu daha önceki haftalarda zikir şekillerinden bahsetmiştik. Bu zikir açık zikir ve yani sesli zikir ve kalbi zikir sessiz zikir, gizli zikir uygulayan tarikatlardan bahsetmiştik. Açık zikir uygulayan tarikatlar arkadaşlar e, hem zikri sesli hem de hareketli yaparlar. Kadir'iye, Mevlevi'ye, e, efendim, verdiği gibi tarikatlar böyledir. Bunlar aynı zamanda bir ilahi eşliğinde bu zikri yaparlar. Şimdi ses dediğimiz e, aslında e, ilahi söylerken de bazı e, aletler kullanılır. Bunlar e, dolayısıyla evet, tasavvuf musikisi, sonradan tasavvuf musikisi olarak karşımıza çıkacak. E, bunlar işte musiki dediğimiz şey budur. Mesela mevlevilerin ney üfleyerek e, dönmesi işte musiki eşliğinde veya buna sema da diyoruz. Sema bir şey dinlemek demek. E, sema eşliğinde dönmeleri e, ne ifade ediyor? İşte ne üflemek? Bir musiki aletini kullanmak demektir. Onunla bir ses çıkartmak. E, bu manada bak bestekarlık da yine bu çerçevede gelişiyor. Yani e, şeyleri notalara göre besteliyorlar bazı ilahilerin ve o bestelerle e, o beste çerçevesinde e, söylüyorlar. E, i̇şte yıllarca ezanların da yine böyle bir takım e, bestelerle yapıldığını, okunduğunu, sabah ezanının farklı, akşam ezanının farklı, yatsının, öğlenin farklı olduğunu biz e, biliyoruz. Ve hiç e, e, havanın durumunu hiç görmeseniz, kapalı bir mekanı dursanız du, dursanız da ezanı du, ezanı dinleseniz sadece onun öğlen ezanı mı, sabah ezanı mı, akşam ezanı mı, yatsı ezanı mı olduğunu, ikindi ezanı mı olduğunu anlayabiliyorsunuz. Evet böyle bunlar gelişiyor. Evet bunlar bu ağırlıklı olarak tekkelerde e, gelişiyor. E, dolayısıyla tekkeler adeta birer güzel sanatlar mektebi gibi ya da şifahane hastaların müracaat ettiği ve onlara hem okuyarak, nefes ederek hem de bazı otlardan yaptıkları ilaçlarla hastalıklarını tedavi ettiklerini görüyoruz. Bu da çok önemli bir şey. Bu e, en meşhurlarından mesela Akşemseddin böyle tabiplerdendir. Fatih Sultan Mehmet'in kızının mesela derdine devam bulamıyor doktorlar. Onu Akşemseddin tedavi ediyor. Bizzat Kanuni Sultan Süleyman'ın hastalığını efendim Bursa'dan davet ettiği bir Nakşibendi şeyhi okuyarak geçiriyor. Elini demez efendim. Çünkü onda bir damla kut hastalığı vardı. Onu tedavi ediyor. Bunun gibi daha birçok örnek var karşımızda. Şimdi de böyle, böyle olmaları yani bir takım özelliklere sahip olmaları şeylerin dikkat çekiyor ve yöneticilerin onları el üstünde tutmalarına ve destek olmalarına sebep oluyor. Şimdi Osmanlı yöneticilerin tasavvuf ehline karşı güvenlerini pekiştiren başka olaylar da var. Bunlara baktığımızda bir defa tabi gönülleri şehirlere ısınınca ona onlara bir takım maddi ihsanlarda ikramlarda bulunmak istiyorlar şahıslarına karşı. Ancak şeyler çoğunlukla bu tür şahıslarına yapılan insanları kabul etmiyorlar. Ya tamamen reddediyorlar ya da eğer reddettiğinde gönlünün kırılacağını düşünüyorsa alıp onun göreceği bir şekilde dağıtıyor. Fakirlere dağıttırıyor veya bileceği bir şekilde onu başkalarına ikram ediyor. Bu tavır arkadaşlar yani ihsanlar karşısındaki onların müstani tavırları yöneticilerin onlara güvenini daha da artırıyor. Yani demek ki bunlar öyle para için makam için bu işleri yapmıyorlar duygusu hakim oluyor. E, bu sefer onların e, böyle itimat e, kazanmaları sebebiyle padişahlar, şeh, sadrazamlar, şehzadeler gidip tekkelerinde onları ziyaret etmeye başlıyorlar. Onlarla bir takım meseleleri istişare ediyorlar. Bazen e, önemli bir kısmı mesela zikir alıyor e, dervişler, şeyhlerden. Zikir alıp uyguluyorlar. Bunlar hem şey şey hem padişah padişah hangi padişahın kimden zikir aldığını e, biliyoruz. Tespit edildi bunlar tarihi kaynaklarla. E, bu şekilde bir ilişki oluyor. Zamanla bu yakınlaşmalardan dolayı akrabalıklar oluşuyor padişahlarla şeyhler arasında. Mesela ta Yıldırım Bayezid dönemine e, gidecek olursak ki daha ilk asrın padişahıdır Yıldırım Bayezid. Ee, Yıldırım Bayezid e, Emir Sultan Hazretlerine Kübreviye Tarikatı şehidir Emir Sultan Hazretleri Emir Sultan Hazretlerine kızı veriyor Yani ona damat oluyor ee, Mesela e, Merkez Efendi vardır İstanbul'da. Merkez Efendi Yavuz Sultan Selim'in kızıyla Evleniyor yani Kanuni'nin kız kardeşiyle Evleniyor e, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri var Mesela Üsküdar'da türbesi olan Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri Kanuni'nin torunuyla evleniyor Ayşe Sultan'dan, bu Mihrimah Sultan'dan olan kızıyla evleniyor. Şimdi bunlar işte çok üst düzeyde, onların akrabalık oluşması ayrı bir boyut katıyor bu ilişkilere. Ayrıca padişahlar tahta geçtiğinde arkadaşlar bir merasim uygulanır padişahlara, kılıç kuşanma merasimi. Kılıç kuşanma merasimi yapılmayan padişahın tahta geçtikten sonra padişahlığı teslim edilmiş sayılmıyor. Bu hani şeye benziyor biraz. Milletvekilliğini kazanan kişi yemin etmedikçe mazbatasının e, milletvekilliği başlamıyor. E, o yemin töreni mutlaka gerekli görülüyor. Onun gibi e, bu parçalarda da kılıç kuşanma merasimi yapıyorlar. İşte bunu şehir İslamlar genellikle, genellikle kılıç kuşatıyor ama zaman zaman şehirlere de bu imkanı verdikleri e, görülüyor. Yani onlar bu kılıçları kuşatabiliyorlar. Ya da sefer çıkarken bir merasim yapılıyor. Sefer sırasında da padişaha yine dualarla kılıçlar kuşatılıyor ve öylece sefere çıkıyor. Bunu da yine şehirlerin zaman zaman icra ettiğini görüyoruz. Ayrıca bir takım faaliyetlerinden dolayı kendilerine dergaha doğrudan düzenli maaş bağlanan, şeyhülislamın bulunmadığı yerlerde şeyhülislam vekili olarak tayin edilen ilminden dolayı müftülük, kazaskerlik kadılık, hünkar imamlığı, şehzade hocalığı, müdellistlik, vaizlik, katiplik, esnaf şeyhliği, hekim başılık, yani baş tabiplik, başılık, yani ilmin ucumla ilgili e, birimin başına geçme veya ordu şeyhliği sefere çıktığı zaman e, ordudaki dervişleri yönetmek ve onların düzenli olarak askere sohbet etmesini sağlayacak bir üst e, yetkili ordu şeyhliği gibi görevlere tayin ettiklerini görüyoruz. Bunlar da yine isim isim e, bilinen olaylar. E, tekke şeyhlerinin padişahların ezinde kazandığı bu itibardan dolayı e, sultan tarafından cezalandırılacağını anlayan bazı padişah çocukları veya sadrazam veya üste yöneticiler e, e, mesela kaçıp hemen tekkelere sığınıyorlar. Padişahların e, şeyhlerin Efendim eteğine tutunuyorlar ki padişahlar onlara dokunmaz diye güveniyorlar. Kendilerini affettirmek için şehirleri araya sokuyorlar. Bu da e, enteresan bir şey. E, ama öte yandan şöyle bir gelişme de oluyor. Yöneticilerle bu kadar yakın ilişki içerisinde olması tasavvuf elinin. Ee, acaba tasavvufi açıdan çok doğru mu diye bazıları bunu sorguluyorlar ve hatta itirazlar ediyorlar. Diyorlar ki sizin yaptığınız doğru değil, gidin tekkenizde siz ikiyle meşhur olun. Ne işiniz var sarayda, ne işiniz var padişahta veya padişahların çocuklarının yanında gibi tenkitler e, ileri sürüyorlar. Böyle az da olsa bu tenkitler var ama çoğunluğun anlayışı şudur arkadaşlar. Diyorlar ki biz de saraya gidip orada saray nimetlerinden istifade etmek için bulunmuyoruz. E, İki e, sebep var. Bir, yöneticilerin adil olmasını sağlamak. İkincisi ta, ta, tas, e, tasavvufi hayatı desteklemelerine sebep olmak. Medya Selimlik'te tekkeyi de e, desteklemelerini sağlamaktır. Eğer diyorlar bunların etrafını biz boş bıraksak o zaman tasavvufa, tarikatlara karşı gelen kişiler bunların etrafını doldurur ya da onların zulmüne göz yuman kişiler bunların etrafını doldurursa o zaman... Halkın nizamı e, ve ilmiyenin de tasavvuf elinde nizamı bozulur. E, bunu önlemek için bir zarurettir onlarla yakın ilişki içerisinde girmek e, gerekir diyorlar. Evet şimdi e, dolayısıyla böyle ilişkiler devam ediyor yöneticilerle ve alimlerle olan ilişkiler bu şekilde olduğunu söyledik şimdi bir de tabi esas taban halk halkla nasıl bir ilişki hangi yönden efendim ilişkiler geliştiriyorlar diye baktığımızda bir defa şey halkla ilişkileri tabii ki sohbetler ve vazıtlar vazıtlarla oluyor çünkü bunlar büyük alim oldukları için aynı zamanda ayasofya gibi sultanahmet gibi Süleymaniye gibi camilerde belli günlerde, etkili günlerde günlük düzenli vaazları var bu şeyhlerin. Dolayısıyla onlar takip ediliyor. Hastalıklara okuyup ya da ilaçlar yaptıkları için hasta-tabip ilişkisi şeklinde tekkelerle olan münasebetler geliştiriliyor. Evet, vakıf arazilerinden tekkelerin gelirleri çok olduğu için, Tekke'de tabii çok fazla e, yenmiyor. Bunlar bu ürünler e, fakirlere dağıtılıyor. Bu şekilde ihtiyaç sahiplerine e, dağıtılması sebebiyle fakir efendimlerin e münasebetleri gelişiyor. Bu hepsinden de önemlisi şu. E, devlet yöneticilerinin izindeki itibarlarından dolayı sarayda ve benzeri kademelerde iş yaptırmak isteyenler bu şeylerden şefaatname alıyorlar yani veya duağaname dedikleri yazı alıyorlar bu yazıyla gidince işlerin kurtar çok daha rahat halledildiğini görüyorlar ve bu şekilde aracı oluyorlar halk bu manada Efendim onlarla yakın ilişki içerisine giriyor şimdi bütün bu olanlar bize şöyle bir haritanın çıkmasını sağlıyor kaynaklara baktığımızda, ee, acaba ideal yönetici nasıl olmalı diye Osmanlı'da bu, bu husustaki anlayış nedir diye baktığımızda ideal yöneticiyi şöyle tanımlıyor bir tasavvuf şeyhi, Eşrefoğlu Rumi, aynı zamanda alim bir kimsedir. Diyor ki e, Ülülemir yani idareci hem dini ilimlere, zahir ilimlerine hem de tasavvuf ilimlerine yani batın ilimlerine vakıf olmalıdır ki Halktan her iki yönde e, faaliyet gösteren kişileri irşad edebilsin ve e, ayrı, ayrıca e, onları hakka ulaştırabilsin. Yani yöneticinin hem dini, e, yöneticilik ilmiyle birlikte hem dini hem de tasavvufi e, bilgisinin ve ilgisinin olması gerekir diyor. Peki... İdeal alim nasıl olmalı? Osmanlı'da nasıl anlaşılıyor, nasıl kabul görüyor? Buna baktığımızda iki tane alimin tarifiyle karşılaşıyoruz. Biri az önce adını anladık, baş müderis, ilk müderis davud Kayseri. Diğeri de o Sultan Selim döneminin ve Kanuni döneminin dirayetli Kazasker ve Şevli İslamlarından, Şehir İslam İbni Kemal veya Kemal Paşa Zerdihanlı. Bunlar diyorlar ki ideal alim zahir ilimlerine, sahip oldukları gibi batın ilimlerine de vakıf olan kişilerdir. Yani sadece kitap, sünnet, hadis, tefsir bilmek yetmez. Aynı zamanda keşif ilmine de vakıf, ilmine dünne de vakıf olmalı ki bu alim tam alim olsun şeklinde tanımlar getiriyorlar. Yani Osmanlı alimi de alimden bunu bekliyor. Peki onlar öyle diyor da ideal şey nasıl olmalı? Onlar şeyhlerden, Alimler ya da yöneticilerden, şeyhlerden ne bekliyor diye baktığımızda, nasıl olmasını istiyor diye baktığımızda arkadaşlar, burada da şöyle bir olayla karşılaşıyoruz. Bu sadrazam Rüstem Paşa bir, koska'da, İstanbul'da koskada bir dergah yaptırıyor. Bu dergahın giderleri için Kanuni Sultan Süleyman Süleymaniye Camii'nin vakfiyesinden bir pay ayırıyor buraya ve bir vakfiye hazırlatıyor. O vakfiye şartları içerisinde bu dergahta şeyh olacak olan kişilerin nitiliği de sayılıyor. Şimdi buna baktığımızda diyor ki kanuni, burada şeyh olacak kişiler esrar-ı ilahiye vakıf, hakikat sırlarını çözmeye kadir olacak. Yani tasavvuf bilgisi tam olacak. Böyle anlatmış olalım. Ama diyor yetmez. Aynı zamanda alim olacak. Vaiz olacak, müfessir olacak, muhaddis olacak. Ki ancak burada e, şeyhlik yapabilsin. Ha demek ki o zaman onların da şeyhden beklentisi tasavvuf bilgilerine, tasavvuf ilmine, ilmi ledününe sahip olduğu gibi aynı zamanda zahir ilimlerine de vakıf olması gerekir diyorlar. Böylece ideal şeyhi tanımlamış oluyorlar. Şimdi arkadaşlar bu durum Osmanlı'da böyle... Zahir ilimlere, batıl ilimlere vakıf olan hem yöneticisi böyle olacak hem alimi böyle olacak hem şeyi böyle olacak denilince bu anlayış gelişince bunun tabii ki mimariye de yansımaları oluyor. Ve Osmanlı'da arkadaşlar bu üç grubu temsil eden külliyeler inşa edildiğinde cami merkezli caminin etrafında medresenin tekkenin efendim Çeşmenin, hamamın yapıldığı bir külliye şekli oluşuyor. Yani medrese var, tekke de var. Bunun ilk örneği Osmanlı'da Şeyh Vefa Külliyesidir, Vefa semtinde. Caminin önünde U şeklinde sıralanmış medrese hücreleri ve tekke hücreleri vardır. Şimdi bu birliktelik oluşmamış olsaydı, bunu siz mimariye yansıttığınızda, birbirine tahammül edemeyen kişileri yan yana koyduğunuzda, burada bir kavgadan başka bir şey olmazdı tabi ama onlar birbirlerini iyi bildiklerinden tekkedeki şey aynı zamanda alim, medresedeki müderris aynı zamanda tasavvufla alakadar olduğundan bunlar aslında birbirini tamamlayıcı görevler üstlenmiş, fonksiyonlar icra etmişlerdir. E ve bu şekilde arkadaşlar Osmanlı'da külliyelerin yapıldığını biz biliyoruz. E, ne zamandan beri? Tafatih zamanından beri. Şimdi burada tamamlayıcı bilgi olarak arkadaşlar bir şey bir bilgiyi daha verip ondan sonra toparlamaya çalışayım. Osmanlı kuruluş döneminde bu tarikat tasavvuf ehlinin faaliyetleriyle birlikte bir de bazı dini gruplardan söz edilecek kaynaklar. Bunlar nedir? Ee, Anadolu ahileri, Anadolu gazileri, Anadolu bacıları ve Anadolu aptalları. Yani ahiyan rum, gaziyan rum, baciyan rum ve abdalan rum. Bunlar arkadaşlar, e, bunların açıklamaları yapılıyor. Bu Anadolu ahirleri esnafı denetleyen, e, tasavvufi bir takım edep ve adabı da gerçekleştiren bir grup. Gaziler fetihlere katılan e, bir grup, e, dervişlerden veya e, tasavvufla e, dini bir grup bu. Anadolu bacıları ise kadınların oluşturduğu bir irşat grubu. Bunlar işte sohbetler ediyorlar, kadınlara nasihatler ediyorlar. Onların dini duygularını canlı tutmaya çalışıyorlar. Abdalan Rum, Anadolu Abdalları da yine bu fetihlere katılan, Horasan Erenleri diye anılan e, grubu ifade ediyor. E, Zaviyelerde nasıl bir eğitim veriliyordu? Zaviyelerde nasıl bir eğitim veriliyordu? Arkadaşlar zaviyelerdeki eğitim, medreseler aktif olduğu için e, zaviyelerdeki eğitim sadece tasavvuf eğitimi üzerine. Zamanın bir kısmı yani bir iki saat veya en fazla üç saat ilim tahsili için. Eğer ilmi hal bilgisi yoksa mutlaka o öğretiliyor ibadetleri yerine getirme adına Ama onun ötesinde kitap mütalası, ilim tahsili için iki üç saatlik bir zaman ayrılıyor sadece. Çünkü ilim esasen şeyde gerçekleştiriliyor Medreselerde gerçekleştiriliyor. Tasavvuf fi hayat ise tekkelerde, yoğun olarak tekkelerde yaşanıyor. Dolayısıyla elimizde tekkelerin 24 saatini veren, saat saat bunları bize anlatan programlar var. Evet, ağırlıklı olarak tasavvuf hayatının yaşandığını söyleyebiliriz. Zaman zaman medreselerden gelip buralarda dersler verenler var. Mesela diyelim ki ikindi ile akşam arasında... Buhari-i Şerif okutuyor, geliyor medreseden. Aynı zamanda o dergaha müntesip olan alim, hadis dersleri okutuyor. Böyle zamanla ayırıyorlar ama bunlar tekrar ediyorum, yani 3 saati en fazla 4 saati geçmez buna ayırdıkları zaman. Diğer zamanlarda hep dua, zikir, ibadetle meşgul oluyorlar. Evet, bu grupları da açıklamış olduk. Bu şeylerle alakalı, o 4 grupla alakalı temsilcilerini falan e, anlattığımız bölümler bunlar. Buradan e, onları e, görebilirsiniz. Şimdi Osmanlılar döneminde arkadaşlar e, bir şey bir e, açıklanması gereken bir husus daha var. O da şey. Bunlar bu anlattıklarımız hep ehl-i sünnet çizgisi üzerindedirler. Ancak e, bazı e, sapkın zümreler de var. E, mesela bu kalenderiler diye anılan ya da hurufiler diye anılan grup bunlar. Aslında kalenderilik de hurufilik de normal şartlarda sapkın bir grup olarak bilinmez ama o grup içerisinde sapanlar var. Zamanla Bektaşilerden ya da Mevlevilerden sapkın gruplar oluştuğu gibi. Bunların yine bir takım tavırları var ancak Osmanlı'da arkadaşlar bunlara çok fazla yüz verilmiyor. Yani onlar yaptıklarını gizli gizli bir takım yanlış inançlarını ya da uygulamalarını yapsalar da açıktan bunu yapamıyorlar. Osmanlı Devleti bunu fark ettiğinde yöneticiler, evet onları teydim ediyor. Yani ya önlüyor ya işte tekkesini kapatıyor. Tekkede mesela bir takım nahoş işler yapılıyorsa oradan şeyhi alıyor kapatıyor. Başka bir tarikata veriyor. Onların faaliyet göstermesini. E, istiyor orada. Böyle olaylar da var. E, onun da olduğunu e, bilmeliyiz. Ama şunu e, çok iyi biliyoruz ki, evet Osmanlı sultanları e, bunlara imkan vermiyorlar. E, ama gizliden kimseyi rahatsız edip veya fark ettirmeden e, olanlar e, bunu bir müddet devam ettirseler de, evet o belli sınırlar içerisinde kapalı kalıyor kalenderiler ve hurufilerin tavırlarını bu şekilde anlamalıyız. Böyle ifade edebiliriz. Tekrar yine Bektaşiler ve Mevlevilerin durumuna baktığımızda onlarınki de böyledir. Yani normalde Hacı Bektaşi Veli çizgisinde daha önce söylemiştik. Gidenler olmakla birlikte bu sapkın grup efendim kendi görüşlerini belli görüyoruz. Oranda devam ettiriyorlar. Bunun da örnekleri var. Şimdi tasavvuf anlayışı olarak düşüncesi olarak Osmanlı'da hakim anlayış nedir diye baktığımızda özellikle tevhid noktasından arkadaşlar vahdet vücut anlayışı hakim bir anlayıştır. Ama e, İmam Rabbani Hazretlerinin e, görüşleri Osmanlı'ya girdikten sonraki işte 17. yüzyıl sonlarında 18. yüzyıl başlarında giriyor. E, Nakşibendiye grupları içerisinde bu e, vahdet-i Şuhut anlayışı da gelişiyor. Tabii vahdet-i vücut ne demek, vahdet-i ne demek, bunu son hafta e, çok özet olarak size anlatmaya çalışacağım. Ama şimdilik kavram olarak bunu bilin. Yani Osmanlı'da hakim anlayış, tasavvufi çevrelerde vahdet-i vücuttur. i̇bn Arabi tarafından ortaya konulan, sistemin bir şekilde ortaya konulan bir görüştür ama İmam Rabbani ile birlikte İmam Rabbani'nin görüşlerini takip edenlerin Osmanlı'ya geçmesiyle birlikte aynı zamanda Vahdet-i Şuhud anlayışı da efendim Osmanlı'da devam etmiştir. Bunlarla ilgili tekrar ediyorum. Son hafta daha ayrıntılı bilgiler vermeye çalışacağım. Peki bu akşamlık da özetle bunları söylemiş olalım. Haftaya bir başka konuda görüşmek üzere hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.